A. Doğal Toplum Toplumla doğa arasındaki ilişki, sosyal bilimin gittikçe yoğunlaştığı bir alandır. Genel anlamda çevrenin toplum üzerindeki etkisi açık olmasına karşın, bilimsel incelemesi ve felsefeye konu teşkil etmesi yenidir. Toplumsal sistemin çevre üzerinde felaket boyutlarında etkisinin ortaya çıkmasıyla, bu ilgi gelişmiştir. Sorunun kaynağı araştırıldığında doğaya tehlikeli biçimde ters düşmüş, hakim toplumsal sistem karşımıza çıkmaktadır. Binlerce yıl süren toplum içi çelişkilerin kaynağında, doğal çevreyle yabancılaşmanın yattığı, ne kadar iç toplumsal çelişki ve savaşlar gelişmişse, o kadar da doğayla ters düşüldüğü, gittikçe artan bilimsel bir nitelikle ortaya çıkmaktadır. Günümüzün parolası doğaya hakim olmak, kaynaklarını amansızca ele geçirmek ve sömürmektir. Doğanın vahşetinden bahsedilir. Bu kesinlikle doğru değildir. Kendi cinsine, türüne karşı vahşileşen insanın... ...doğaya karşı da en tehlikeli vahşi konumuna düştüğü... ...yaşanılan çevre sorunlarından bellidir. Hiçbir tür insan kadar bitki ve hayvan türlerini yok etmemiştir. Mevcut hızla yok etme işini sürdürürse... ...geriye nesli tükenen bir dinozor türüne dönüşmekten... ...kurtulamayacak bir insan sorunuyla karşı karşıyayız nüfus artış hızı ve hızla gelişen kötü kullanılan teknolojisiyle insanın mevcut yıkıcılığı durdurulmazsa insan yaşamı sürdürülemez bir aşamaya çok da uzun olmayan bir sürede gelip dayanacaktır bu gerçeklik toplumun iç yapısında da artan savaşlar en tehlikeli politik yönetim biçimleri artan işsizlik moralden yoksun bir toplum robotlaşmış bir insanlık olarak dinozorlaşacaktır Toplumun bu yönlü gelişiminin nedenleri doğru konmadıkça, geleneksel medeniyet, sınıf ve ulus savaşlarının doğru teorik izahları ve çözüm yolları bulunamaz. Sosyolojinin günümüz sorunlarına din kadar bile yanıtlar geliştirememesi, sosyal bilimin dolayısıyla tüm bilimsel yapının sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Modern bilim bu kadar gelişmişse bu kadar çılgınlık neden Yalnız 20. yüzyılın kanlı bilançosunu tüm insanlık tarihiyle karşılaştırırsak kat be kat üstün olduğu bilinen bir husustur. Demek ki bilimsel yapıda da çok ciddi yetersizlikler ve yanlışlıklar vardır. Yanlışlıklar bilimin tespitlerinde olmayabilir, yönetim ve kullanım tarzında olabilir. Ama bu bilimi ve bilim adamlarını, kurumlarını sorumluluktan kurtaramaz. Derinliğine bu hususları tartışmanın yeri burası değil. Kanaatim olarak mevcut bilim adamları ve kurumlarının konumu, Mısır ve Mezopotamya'nın ilk krallıklarındaki rahiplerin bağımlılık konumlarından hem ahlak hem de inanç açısından daha geri ve sorumsuz gibi durmaktadır. Firavun ve Nemrut, kral soylarına başkaldıran İbrahim'i, Gelenekli dinler ve peygamberleri ahlaken ve inanç itibariyle insanlığın gelişiminde büyük rol oynadılar. Bu rol rahip geleneğinin olumlu yönüdür. İktidarın emrindeki bilim adamlarının yaptığı ise iktidar çılgınlarının eline sürekli imha araçları vermesi ve en son insanlığın başına atomu patlatmasıdır. Demek ki bilim-iktidar ilişkisinde vahim bir yanlışlık vardır. Bilimi bir toplum ürünü olarak... ...en değerli kazanım olarak değerlendirebiliriz. Ama bunca felaketlere yol açmasını ise... ...asla izah edemeyiz. Dolayısıyla bilim adamı ve kurumlarını... ...bu yönüyle kabul ve hatta affedemeyiz. Bu öncelikli çelişkinin izahını bulmadıkça... ...sosyoloji ve tüm diğer bilimleri... ...neden sorgulamamız gerektiği anlaşılır bir husustur. Sistem nerede büyük oynadığı temel yanlışlığı yaptırdığı ve insanlığın geleceğini en belirsizliklerle yüklü bir sürece soktuğunun hesabını yapmadıkça, istediğimiz kadar kurtuluş, özgürlük, eşitlik, teori ve pratiklerini geliştirelim. Sonuçta yine hakim toplumsal sistemin değirmenine su taşımaktan kurtulamayız. Savunmamın önemli bir iddiasını Avrupa uygarlığının temelindeki bu başat çelişkinin nasıl rol oynadığını ortaya koyma çabası teşkil edecektir. Bu çelişki açıklandıkça sistemin diğer vahim yanlışlıkları eksik olarak ortaya konulacaktır. Batı sistemi diğer toplumsal sistemlerin hepsinden daha fazla kendini can alıcı noktalarda gizlemektedir. Bu sistem propagandayla, zihniyet ve moral çarpıtmayı en çok geliştiren sistemdir. En özgür çağı temsil etmesini bir yana bırakalım. En gelişkin köleliğin sergilendiği çağ olduğunu kanıtlamamız zor olmayacaktır. Toplumsal biçimleri kendime göre bu nedenle kurgulama gereği duydum. Kendimce daha anlamlı bir izah tarzına başvurdum. Doğal toplumdan kastım, insan türünün primatlardan kopuşla birlikte içine girdiği ve hiyerarşik toplumun ortaya çıktığı sürece kadar süren, uzun toplumsal zamanda yaşayan insan toplulukları düzenidir. Genellikle klan olarak kavramlaştırılan, ve nicelikleri 20-30 dolayında seyreden bu topluluklar için, kullandıkları taş aletleri itibariyle, Paleolitik ve neolitik dönem insanlığı da denilmektedir. Doğada avcılık ve toplayıcılık temelinde, hazır bulduklarıyla beslenmektedirler. Bir anlamda, Hazır doğa ürünleriyle geçinmektedirler Bu diğer yakın hayvan türlerine benzeyen bir beslenmedir Dolayısıyla bir toplumsal sorundan bahsedemeyiz Klanımız sürekli araştıracak Bulduğunda ya toplayacak ya da avlayacaktır Aletler ve ateş keşifleri geliştikçe Ürünleri daha da artacak Arttıkça tür olarak daha hızlı gelişecek Ve primatlarla aradaki mesafe açılacaktır ...evrimin doğal kuralları gelişmeyi belirlemektedir. Doğal topluma ilişkin açılması gereken bir sorun... ...zihniyet ve ifade ediş tarzına ilişkin olabilir. İnsanın hangi zihniyet aşamasında şekillendiği... ...önemini halen koruyan bir konudur. Bununla ilintili olarak... ...öncelik zihniyete mi... ...yoksa yapılanma ve aletlere mi verilmelidir? Bu sorunun yanıtı önemlidir. Tarih boyunca gelişen idealist ve materyalist felsefe anlayışlarının temelinde bu ikilem yapmaktadır. Bilimin en son vardığı sınırlar olarak kuantum ve kosmos bize hayli ilginç yaklaşımlar sunmaktadır. Atom altı parçacık ve dalga fiziği olarak kuantum bambaşka alanlar açmaktadır. Sezgili, özgür tercihli düzenlerden tutalım, aynı anda farklı iki şey olmak, İnsan yapısından ötürü belirsizliği asla tam aşamama kuralına kadar tespitlere ulaşılmaktadır. Kaba, cansız madde anlayışı tamamen bir tarafa bırakılmaktadır. Tersine son derece canlı, özgür bir evren karşımıza çıkmaktadır. Burada asıl muamma, insanda özellikle zihniyet durumunda yaşanmaktadır. İdealizme, sübjektivizme düşmekten bahsetmiyoruz. Çokça işlenen benzer felsefe tartışmalarına girmiyoruz. Evrende bu kadar çeşitliliğe kuantum sınırlarında yol açıldığı tamamen anlaşılmaktadır. Artık atom parçacıklarının da ötesinde dalga parçacık evreninde olup bitenlerin başta canlılık özelliği olmak üzere varlıkların her çeşitini oluşturduğunu görmekteyiz. Kuantum sezgiselliği derken bunu kastediyoruz. Gerçekten bu kadar doğal çeşitlilik ancak büyük bir zeka ve özgürlük tercihiyle mümkün olabilir. Kaba cansız maddeden nasıl bu kadar bitki, çiçek, canlı ve insan zekası türeyebilir? Her ne kadar canlı metabolizması, moleküller temelde oluşmaktadır denilse de... ...moleküllerin atom ve atomların parçacık, parçacıkların dalga parçacık düzeni... ...ve ötesinde olup bitenler izah edilmedikçe doğal çeşitliliği yetkin izah edebilmemiz mümkün görünmemektedir aynı çözümleme tarzını kozmosa ilişkinde yürütebiliriz evrenin büyüklüğünün son sınırlarında olup bitenler de kuantum alanındaki olup bitenlere benzemektedir burada karşımıza canlı bir evren anlayışı çıkmaktadır evrenin kendisi zihni ve maddesiyle bir canlı varlık olamaz mı? kozmolojide gittikçe tartışılacak bir sorudur bu Kuantumla kozmosun aynı yerinde duran insana da mikrokozmos diyoruz. Çıkan sonuç şudur. Her iki evreni, kuantumu ve kozmosu anlamak istiyorsan insanı çöz. Gerçekten insan tüm algılamaların öznesidir. Ne kadar bilgimiz varsa insan ürünüdür. Kuantumdan kozmosa kadar tüm alanların bilgisi insanlarca geliştirilmiştir. Esas incelenmesi gereken, ...insanın algılama sürecidir. Bu bir anlamda evrenin şimdiye kadar... ...ölçülebilen yaklaşık... ...20 milyar yıllık evrim tarihidir. İnsan gerçekten... ...bir mikro kozmostur. Çünkü onda... ...kuantum düzeni işlemektedir. Atom altı parçacık ve dalgalardan... ...en gelişmiş DNA... ...moleküllerine kadar... ...maddenin gelişim tarihini görmekteyiz. İlaveten... ...bitki ve hayvanların en alt evresinden insana kadar tüm gelişim süreçlerinin tarihini de görmek mümkündür. Bilimsel olarak net görülmektedir ki insan cenini, biyolojinin tüm gelişim evrelerini tekrarlayarak büyümektedir. Daha sonrasını toplum, evrim tamamlamaktadır. Toplumsal evrimle de bilim bugünkü seviyeye ulaşabilmektedir. Dolayısıyla insanın evrenin bir özeti olduğu bilimsel bir yargıdır. İnsan yorumumuzu daha da geliştirirsek şu varsayımları ileri sürebiliriz. İnsanın oluştuğu tüm materyallerin canlılık, sezgisellik, özgürlük özellikleri olmasaydı, tüm bu özelliklerin toplu ifadesi olarak insan canlılığı, sezgisi ve özgürlüğü de gelişmeyecekti. Olmayan bir şeyden yeni bir şey doğmaz. Bu tespit cansız madde anlayışımızı çürütmektedir. Şüphesiz insan türü bir organizasyon ve toplum olmadan bilgili varlık gelişemez. Ama bu organizasyon ve toplumda rol oynayan materyalin bilgisel, sezgisel, anlamsal, özgürlüksel özellikleri olmadan da bilginin vücut bulamayacağı anlaşılır bir husustur. Özünde bir şey yoksa neden yaratılsın? Bu değerlendirme ne tam dış doğadan basit bir yansımanın ...ne de insanın Descartes vari bir düşünceciliğinin sonucu... ...bilgilendiği yorumunu gerçekçi kılıyor. Doğruya daha yakın görüş, kozmos ve kuantum evrenindeki oluşum özelliklerinin insanda da yaşadığıdır. Tabii kendi özgünlüğü temelinde bu yasalar işlemektedir. Evrenler insanda dile gelmektedir. Çıkan sonuç, evrenin yetkin kavranışı insanın yetkin kavranışından geçer. Felsefede çok ünlü kendini bil yargısı bu gerçeği dile getirmektedir. Kendini bilme tüm bilmelerin temelidir. Kendini bilmeden edinilecek tüm diğer bilmeler bir saplantı olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu nedenle de insan toplumunda kendini bilmeden ortaya çıkan tüm kurum ve davranışların sapkın, çarpık, bir role bürünmesi kaçınılmazdır. İnsanın kendi bilgisine dayanmayan bilginin yol açtığı tüm toplumsal sistemlerin anormal, çelişkili, kanlı, sömürülü karakteri bu saplantılı bilgiden ileri gelmektedir. O halde insan toplumunun kabul edilebilir doğal gelişme süreci insanın kendine özgü bilgisinden kaynaklanmalı derken en temel evrensel dolayısıyla toplumsal kurallardan bahsetmiş oluyoruz. Bu varsayım temelinde doğal toplumdaki insan bilgisinin kendi özüne ilişkin yapısı hakkında neler söylenebilir? En azından doğal toplumdaki insan kendisini birlikte olduğu klan üyeleriyle bir bütün olarak yaşatmak kuralına olmazsa olmaz kabilinden bağlıdır. Klanın bir üyesi diğerinden ayrıcalıklı bir yaşamı düşünemez. Klan dışında yaşamı düşünemez. Avcılık yapabilir hatta yamyamlık da yapabilir. Ama tüm bunlar klanı yaşatmak içindir. Klanda yaşam kuralı ya hep ya hiç kuralıdır. Tüm toplumsal veriler klanların bu özelliğini vurgulamaktadır. Bir kütle ve şahsiyettir. Bireylerin ondan ayrı bir şahsiyeti ve hükmü düşünülmüyor. Klanın önemi insanın ilk ve temel var olma tarzında yatar. İntiyasız, sınıfsız ...hiyerarşisi olmayan, sömürü tanımayan toplum biçimidir. Milyonlarca yıl sürmüştür. Bundan şu sonu çıkar. İnsan türünün toplum olarak gelişimi... ...uzun süre hakimiyet ilişkilerine değil... ...dayanışma ilkelerine dayanır. Doğayı bağrında büyüdüğü bir ana olarak hafızasına yerleştirir. Kendi aralarında ve doğayla bütünlük esastır. Klan bilincinin sembolü totemdir. Totem belki de ilk soyut kavramlaştırma düzenidir. Totem dini olarak da değerlendirilen bu düzen, ilk kutsallığı, tabu sistemini de oluşturmaktadır. Klan, totemin simgesel değerinde kendini kutsamaktadır. İlk ahlak kavramına da bu yoldan ulaşmaktadır. Çok iyi bilincindedir ki, klan topluluğu olmazsa yaşam sürdürülemez. O halde toplumsal varlıkları kutsaldır ve en yüce değer olarak sembolleştirilip tapınırmalıdır. Din inancının gücü de bu kaynaktan gelmektedir. Din ilk toplumsal bilinç formu oluyor. Ahlakla bütünlüklüdür. Bilinçten giderek katı bir inanca dönüşüyor. Artık toplum bilinci din formunun geliştirilmesi biçiminde olacaktır. Din bu özelliğiyle toplumun ilk temel hafızası, köklü geleneği ve ahlakın kaynağıdır. Klan toplumu pratiğiyle ne kadar bilinç geliştirirse, bunu hep toteme, dolayısıyla kendi yeteneğine bağlamış oluyor. Simgesel olarak totem gerçeğinde ise, insan topluluğunun giderek başarılı olması sürekli kutsamayı da beraberinde getiriyor. Kutsama kutsalın, kutsallık ise toplumun gücü oluyor. Toplumda oluşan gücün kutsallığı kendini daha açık olarak büyücülükte gösterir. Büyücülük toplumun güçlenme denemesidir. Mevcut bilinç düzeyi ancak büyücülük biçiminde pratikleşebilir. Büyücülük bilimin de anasıdır. Sürekli doğayı gözetleyen, onda yaşam bulan, doğumu tanıyan kadın bu toplum tarzının bilgesidir. Büyücülerin daha çok kadın olması bu gerçeğin ifadesidir. Doğal toplumda olup biteni yaşam pratiği gereği en iyi bilen kadındır. Bu dönemden kalma tüm yontularda kadın izi görülmektedir. Klan, kadın ana etrafında oluşan bir birliktir. Doğurması, çocuk bakımı onu en iyi toplayıcı ve besleyici konumuna zorlamaktadır. Çocuk sadece anayı tanımaktadır. Erkeğin henüz mülk olarak kadın üzerinde bir etkisi yoktur. Kadının hangi erkekten gebe kaldığı bilinmediği gibi çocukların hangi kadından olduğu bellidir. Bu doğal zorunluluk kadına dayalı bir toplumsallığın gücünü de ortaya koymaktadır. Bu dönemde kavramlaştırılan kelimelerin ekseriyetle dişil karakterde olması bu gerçeğin diğer bir kanıtıdır. Erkeğin daha sonra gelişecek savaşçılığı ve hakimiyeti de bu dönemdeki güçlü hayvanları avlama özelliğinden kaynaklanır. Fiziki özellikleri erkeği uzakta av aramaya, klanı tehlikelerden korumaya daha çok zorlamaktadır. Belirleyici olmayan bu roller erkeğin neden silik kaldığını da açıklamaktadır. Klan içinde özel ilişkiler gelişmemiştir. Toplayıcılık ve avcılıkla elde edilen hepsinindir. Çocuklar tüm klanındır. Ne erkek ne kadın daha özelleşmemiştir. Bu toplum tarzına ilkel-komünal denilmesi de bu temel özelliklerinden dolayıdır. Sonuç olarak klan formu, biçimi, toplumun doğuşu, ilk hafızası, temel bilinç ve inanç kavramlarının gelişme zeminidir. Ondan geriye kalan, sağlıklı bir toplumun doğal çevreye ve kadın gücüne dayalı olması gerçeğidir. İnsanlığın var olma tarzının kendi içinde sömürüsüz ve baskısız, güçlü bir dayanışmayla gerçekleştiğidir. İnsanlık bir anlamda bu temel değerlerin bileşkesidir. Milyonlarca yıl süren bu toplumsal deneyimin gitip gittiğini sanmak saçmadır. Doğada hiçbir şey yok olmadığı gibi toplumsal varoluş tarzında bu eğilim daha çok gücünü sürdürür. Bilimin tespit ettiği önemli bir husus, daha sonraki bir gelişmenin bir önceki gelişmeyi de içermesi gerçeğidir. Zıtların birbirini yok ederek geliştiği doğru değildir. Diyalektiğin bu kuralında olan... ...tez ve antitezin... ...sentezde varlıklarını... ...daha zengin bir oluşum içinde... ...sürdürdüğü biçimindedir. Tüm evrim bu kuralı doğrulamaktadır. Klan değerlerinin gelişimi... ...yeni sentezler içinde de sürmektedir. Günümüzde eşitlik ve özgürlük kavramları... ...halen en temel kavramlar değerinde olmalarını... ...klan yaşam gerçeğine borçludurlar. Eşitlik ve özgürlük bilinç halinde kavramlaşmadan, doğal haliyle klanın yaşam tarzında gizlidir. Eşitlik ve özgürlük yitirildiğinde, toplumsal hafızada gizli yaşayan bu kavramlar, kendilerini gittikçe artan bir tempoda dile getirip, yeniden ve üst düzeyde gelişmiş bir toplumun temel ilkeleri olarak dayatacaklardır. Toplum, hiyerarşik ve devlet kurumuna doğru evrim gösterdikçe, eşitlik ve özgürlük, bu kurumları amansızca takip edecektir. Takip eden esas da klan toplumunun kendisidir.